ve Özdeş Özbay Evet açık radyoda iklim için programı başladı Ben Deniz Ömer Madra Ben Yüce Sönmez Ben Özdeş Özbay Evet açılışımızı bu şekilde yaptık. Çok da e, iklimle ilgili son derece önemli şeyler var. Özellikle de Kanada'daki, Batı Kanada'daki orman yangınlarından e, Kanada'nın doğusuna, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusuna hatta New York ve başkent e, Washington'a kadar da bütün dayanılmaz bir bulut çökmesi üzerinden Norveç ama. hatta şimdi evet onu da söyleyecektim önce orada ama yani New York'un kimin aklına gelebilirdi dünyanın en kirli havalı şehri olacağı hem de iki kat yani Delhi'den Şanha'i gibi çok kirli olduğu bilinen ölçümleri yapılan kentlerden iki kat bile yani 160'ken indekste. ...New York'ta 300... ...görünüyor PM... ...parçacık etkisi falan... ...şimdi de Norveç'te ve oradan da... ...Güney Avrupa'ya doğru da... ...akmakta olduğu bu... ...durumun belirtiliyordu... ...tam bir şey durumu var... ...bir ondan bahsettik epeyce... ...bahsetmeye de devam edeceğiz herhalde... El Niño'nun başlamış olduğuna dair... ...ön bilgiler vardı... ...Peru'da... Evet ve olağanüstü hali inan edildi. Haberi evet 18 bölgede. 18 bölgede. Ee, bir de tabii şeyde iki tane önemli yazıdan e, bahsetmiştik e, açık gazetede dün ve bugün. İşte bir tanesi özellikle şeyden e, Chris Hedges'ın e, türümüze türümüz için ağıt başlığıyla e, yani bizzat Princeton'da New Jersey'de kendisinin yaşadığı nefes alma zorlukları ağızdaki metalik dağıt köpek gezdirenlerin hemen eve çıkarır çıkarmaz köpeklerine koştura koştura eve geri götürdüklerini anlatan tecrübeli bir gazetecinin gözlemleri vardı ve böyle sapsarı bir dünya karanlık bulutlar ve baya asit şeyi ee, burun burunda yanmalar ...nefes almakta güçlükler... ...ve bütün... ...sokakların boşaldığı bir şey... ...manzaraydı anlatıp... ...artık çok ciddi bir... ...hava kalitesi endeksinin de... ...işte 300... ...civarında olduğu... Dubai'de en yüksek ondan sonra Dubai'de 168 Delhi'de 164 olduğunu ve 300'ün üstündeki her şeyin çok tehlikeli olduğu da açık bir şekilde belirtiliyordu. Bu böyle gidiyor. Şimdi ne yapılacağı bilinmiyor. Bir de yani türün derhal mücadele edilmesi dışında kurtuluş olamayacağını ve bütün türün başka türleri de götürerek ...yok olabilme ihtimalinin... ...çok yükseldiğini belirtiyordu Chris Eccis. Aynı şekilde... ...Joao da ...bir yazı yazmıştı. İklim krizinin... ...bütün mali krizlerinde... ...anası olduğuna dair önemli bir yazı da... ...Common Dreams'de çıkmıştı. İsterseniz ona da birazcık değinelim. E, Camargo... İklim krizinin nasıl, bütün krizlerin anası e, olduğunu anlatmış, düşen kar oranlarından e, bahsediyor. Mesela Pakistan'ın üçte biri, böyle bir dizi örnek vermiş bunların hepsini anlatmak belki mümkün değil ama mesela Pakistan'ın üçte biri sular altında kaldı iklim krizi kaynaklı bir e, sorundur bu demiş ama Pakistan'ın aynı zamanda e, önemli bir pamuk üreticisi ee, olduğunu da söylemiş ve tekstil e, üretimi yaptığını söylemiş. Dolayısıyla bu tekstil ürünlerinin e, tekstil ürünleri üzerinde küresel bir enflasyona sebep oluyor diyor. İşte Ukrayna savaşı zaten gıda enflasyonunda önemli bir etken ama sadece bu değil. Bir dizi örnek vermiş. Küresel ısınma kaynaklı e, bu yıl e, çok sayıda mesela İspanya'daki işte kuraklık kaynaklı zeytin ve zeytinyağı e, rekoltelerinin düşüreceği bunun küresel gıda fiyatlarını yükselteceği dolayısıyla krizlerin e, önünün açık olduğunu ve ancak bir ekososyalist yani sistem karşıtı bir alternatife ittifakları ihtiyacımız var diye önemli bir yazı kalemi. Evet sigorta anladım. şirketlerinin de evet, karşılamasının <gülüyor> karşılamayacağının kesin olduğunu hatta vazgeçmekte olduklarını <gülüyor> sigortalam Sigortalamıyor olarak artık, artık sigortalamıyorlar. Diyor. Ondan da bahsediyor. Sağlık sistemleri çöküş halinde tabi kârlar, e, şey kiralar kârlar demişim, kiralar ödenemiyor ve çok ciddi şeyler şey, işle ev arasındaki kamu işte yani şeyleri gidiş gelişlerin de zorlaştığı, yükseldiği fiyatların işte tabi bankaların insanları şeylerinden uzaklaştırdı yani ev, ellerindeki insanların şeyleri kestiğini ve borçlu çıkardığını söylüyorlar. Yani garantörlük de zor. Öte yandan da ciddi bir e, yabancılaşmaya yol açtığını söylüyor ki o da çok önemli. Evet yani. kesinlikle. Ee, bir yandan burada buradaki yazısında e, kapitalizmin bu krizleri nasıl çözeceğine dair tabii ki bildikli neoliberal yöntemlere hala sarılıyorlar. Ücretlere e, saldırmak başta olmak üzere ker oranları e, düştüğü için ama bunu yaptıkları için aynı zamanda küresel ısınmayla mücadele etmek yerine çok ciddi miktarda bütçeleri polis ve baskı araçlarına harcıyorlar demişti. Bu makalede bahsetmiyorum ama dün verdik SPRI'nin Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü'nün yeni bir raporu. Geçtiğimiz yıl nükleer başlıklı silah sayısında uzun yıllar sonra ilk kez artış olmuş. Artış olan ülkeler bir tanesi de Pakistan yani geçen yıl ülkenin üçte bir suları altında evet. kaldı. Beş yeni nükleer silah <gülüyor> üretmişler. Yücel belki sen de görmüşsündür o haberi. Evet Dünya... yani şimdi şey durumu var yani en büyük şimdiye kadar hiç kimse kabul etmese de Chris Hedges'in son yazısının sonunda belirttiği gibi yüz yüze bulunduğumuz en ciddi yok oluş yani var oluş daha doğrusu krizi bu karanlık gerçekleri kabul etmek ve buna direnmek çok güç ama e, yani e, bir e, başarılı olacağı için değil direnmek, direnmenin gereği aynı zamanda bir ahlaki emperatif olduğu için bir zorunluluk olduğu için özellikle de biz çocukları olan insanlar için diye bitiyordu Chris Hedges'in Şiir posta çıkan yazısı ve yani başarısız olabiliriz ama bu yok oluşumuzu bizim planlamakta ve uygulamakta olan güçlere karşı işte büyük sermaye çevrelerinden fosil şirketleri başta olmak üzere olmazsa onlara karşı mücadele etmezsek o zaman da ölüm mekanizmasının aparatının bir parçası oluruz diye bitiyordu yazısı bu arada da gençlerin filan şeyleri çok önemli. Mücadele örnekleri, hukuki mücadeleleri de var. Hem de işte mesela ebedi gençlerin Jane Fonda gibi <gülüyor> evet, e, oy, o, ünlü, çok ünlü. Dünyanın en ünlü oyuncularından biri. iki Oscar ödüllü ama oyunculuğu 85 yaşında ara verip hadi ben siyasete Amerikan başkanlık seçimleri için zorlayacağım baydını filan demesi var böyle de bir şey var yani ikili bir durumdan bahsediyoruz tabi bir de Türkiye'den çok önemli bir açık yeşilden şey yeşil gazeteden pardon bir şey var Sedat Gündoğdu'nun önemli bir yazısı var Yücel onu da görmüşsündür herhalde Seyhan'a hem metal hem plastik geri dönüşüm sanayinden hem de Seyhan ve Yüreğir Atık su arıtma tesislerinden ciddi miktarda kirli atık su karıştığı belirtiliyor. Bu sadece Seyhan'a Adana bölgesine özgü bir şey değil. Bütün havzaya özgü de değil. Çünkü bu bölgedeki sularla sulanmış olan meyve ve sebzeler bütün Türkiye'ye dağıtılıyormuş. Son derece önemli bir şeyden bahsediyor ve Sedat Gündoğdu şey yazmış, başlığı bu bir ölüm ilanıdır diyor. Ceyhan Mehri'de organize sanayi bölgesi başta olmak üzere Osmaniye'de dahil birçok yerin arıtılmamış kirli atık suyunu alıyor diyor. Sen oraları evet. da biliyorsundur Yücel. Evet ben e, Sedat Gündoğdu'nun haberini de okudum. E, oraları da biliyorum ama birkaç bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi bu... E, Türkiye'deki üretim, önemli üretim havzalarındaki su kirliliği genel olarak böyle. Yani ben Ergeni'yi başından Meriç nehrine karıştığı noktaya ve oradan da denize döküldüğü noktaya kadar takip ettim. Etrafında inanılmaz işte Trakya'da geçiyor, kıvrıla kıvrıla ovayı dolanıyor ve inanılmaz bir tarım yapılıyor. Ve o tarım yapılan su, su değil. Yani o sıvının sadece dörtte birinin... E, suya benzer bir sıvı olduğunu söylüyor o zamanlar. Geri kalanı elementler tablosu gibi. E, Menderes, Menderes keza gene aynı. Yani inanılmaz derecede e, özellikle e, sanayi atıklarıyla beraber, tekstil sanayinin denizdeki atıklarıyla kirleniyor ve Menderes de devasa tarım arazilerini sulayarak delta oluşturup denize ulaşıyor. Dolayısıyla Türkiye, Kızılırmak, Kezagen'e öyle. Yani bütün nehirlerimizde bu ciddi bir dert ve o nehirlerin sularıyla tarım yapılıyor. Yani ne kadar kirli olursa olsun ben Ergen'e nehrinin içine 500 metrede bir e, su motorları borularının girdiğini gördüm ve onunla tarım yapılıyor. Tarlalar sulanıyor. Örneğin e, pirinç e, önemli bir ekim e, o bölgede e, pirinçlerin belli bir boya kadar mosmor olduğunu söylüyor insanlar ve biz, sonuçta onun e, şeyleri Türkiye'ye dağılıyor. O suyla yetiştirilen tüm ürünler Türkiye'ye dağılıyor. Buradan şuna geleceğim biraz da Kanada'daki orman yangınları da aslında bu konuda çok şahane bir örnek. Bizdeki bu nehirlerin durumu da aslında çok benzer bir örnek. Doğada e, bütün bu yaşananlar bize sınırların olmadığını gösteriyor. Yani bir yerdeki nehir kirlenmiş, aman bana ne demek? E, öyle bir şey yok doğada. Yani işte o nehrin yetişi, o nehrin suyuyla yetişen domateslerden İstanbul'da sofranıza. E, sebze doğuruyorsunuz. Ee, Kızılırmak deltasından gelen ya da Menderes'in suladığı sulardan gelen ürünler sofraya geliyor. Dolayısıyla nerede olursa olsun bir nehrin kirliliği tüm insanlar ilgilendiriyor. Aynı şekilde Kanada'daki orman yangınından bize ne? Yani bu o kadar doğanın düşünme biçimine ve çalışma biçimine aykırı bir düşünce biçimi ki zaten işte bu yüzden doğa yok oluyor. Evet yani şeyde pardon sözünü kestim. Yani bu evet. bir ölüm ilanıdır başlığını biraz abartmalı bulabilirsiniz diyor Yeşil Köşede Sedat Gündoğdu Yeşil Gazete'nin yazarlarından e, yazının başlığı biraz garip olabilir evet ama inanın siz de olsanız Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin mevcut halini görünce bu başlığı koyardınız bu bir ölüm ilanıdır derdiniz Lüvilerin, Hititlerin, Romalıların ve daha nice uygarlıkların etrafında hayat bulduğu eski ismiyle Piramos yani Ceyhan nehri artık çevresine Yaşam diye zehir saçar bir halde. Benzer bir durum Sarus yani Seyhan Nehri içinde geçerli. Eski bir Greco-Romen efsanesine göre Yunan tanrısı Uranüs'ün kardeşinin adı olan Sarus'tan gelen Seyhan Nehri'nin artık herhangi bir tanrısallığı kalmamış. Her iki nehirde böyle giderse çevrelerine hastalık ve zehirden başka bir şey vermeyecek diyor. Durum evet. vahim yani. Evet. Nehirlerimizin %90'ı aşağı yukarı bu durumda Ömer abi. Evet, şey, pardon özür dilerim. 100, yani çevre mühendisleri odasının yaptığı çalışma da benim bu havzalarındaki yönetim planlarını inceleyip bulduğum oran da aşağı yukarı aynı %70'ine yakını nehirlerimizin. %65 ile %70 arası maalesef kirli ve kullanılamaz durumdaki bir durumda. Sıvı, öyle evet. söylüyor Evet, yani Twitter'dan yollayan bir mesaj yollayan birisinin Adana City başlığıyla Twitter hesabı olan birisi de Ceyhan Nehri ölüyor, suyumuza zehir akıyor İnsanlar, çevre, doğa, tarım arazileri, ürünler, balıklar, arılar, kuşlar, bitki örtüsü Tehlike altında demiş, doğamıza, suyumuza sahip çıkmayacak mıyız? Ceyhan Nehri'nin yok oluşuna seyirci mi kalacağız? Nehirlerimiz kanalizasyon değildir diyor ...yani çok mesela... ...George Monbiot'un da Guardian'dan... ...yıllardan beri yazdığı... ...döktüğü şeyler var... ...yani... ...Vay Nehri başta olmak üzere... ...tamamen bu tavuk çiftlikleriyle filan... ...Galler Bölgesi'nin... ...en önemli... ...bütün hayat taşıyan nehri Vay... Artık ölmek üzere yani bunun kanıtlıyorlar artık ne girilebiliyor ne orada etraf kenarında bulunabiliyor yani bütün dünyada aynı bu sanayi sanayi sistemin getirdiği korkunçluklar var. Dün Texas sahillerine vuran yüz binlerce ölü balıktan mesela söz etmiştik buna da Perfect Storm diyorlar kusursuz fırtına. Ya, evet. Küresel ısınma artı kirlilik ve su sıcaklıklarının Artmış olması. Hepsi bir araya gelmiş durumda diyor. Yüz binlerce balık ölüsü. Sahil tamamen şey gibi yani kum gibiydi. Suyun ee, üstü tamamen deniz. Böyle bir fotoğrafla şey, hiç karşılaşmadığımı söyleyebilirim rahatlıkla. İnanamadım ya yani. Halı gibi bütün Texas'ın evet. o bölgesinin fotoğrafları. Ama yani şey de diyor mesela Sedat Gündoğdu'nun yazısına bir kez daha dönecek olursak Seyhan Tabaklar Köyü de dahil olmak üzere nehir boyunca ve denize döküldüğü alandan Mersin Adanalıoğlu kıyılarına kadar çok ciddi balık ölümlerinin gerçekleştiğini bölgedeki küçük balıkçılardan da öğreniyoruz diyor. Orada yani ne yetinmiyor. Bütün balık ölümleri de her tarafta var. Vay Nehri'nden de yazıyor ve çok ilginç George Bombio mesela. ...kendisine komplolar düzenlendiğini anlatıyor biliyor musunuz? Monbio'nun Guardian'daki köşesinde opinion sayfasında fikir sayfasından alıntılar yapılmış. Yapay zeka ile üretilmiş Monbio şöyle yazıyor diye kendi imzasıyla şeyler koyuyorlar. Komplolar yapıyorlar. Yeni durumlar da bu. <gülüyor> Haziran ayı en en soğuk aylarından biridir dünyanın diye yazmış mesela. Deep environment yani. <gülüyor> deep, deep, deep derin deep. çevre. Evet <gülüyor> ve bu gözlerime inanamadım ya ne zaman yazmış bunu filan diye ben görmemiştim bu yazıyı diye sonradan fark ettim. Böyle bir durum var yani. Ne bir diyeyim? şeyi de hatırlatalım mı abi. Ee, yani. Herkes bunu zaman zaman duyuyordur ama e, bir kez daha duymasında fayda olabilir. Dünyadaki kullanılabilir e, su miktarı e, dünya bir su gezegeni olmasına rağmen çok az. Yani %3'lük gibi bir kısım. Onun da büyük bir bölümü kutuplarda ve buz olarak duruyor. Ve bizim kullanabildiğimiz temiz su miktarı on. Ve bu suyla hayat dönüyor. Sıfır bir yani. Sıfır bir, sıfır bir. Yani bu gezegende hayat böyle dönüyor. Bütün canlılar için bu suya ihtiyacımız var. Biz suyu nasıl kullanıyoruz? Biz, e, kabataslak dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle yüzde yetmiş beşini tarımda, yüzde onunu sanayide, geri kalan yüzde on evlerde kullanıyoruz. Yalnız kullandığımız bu miktarla geri kalan suyu kirletiyoruz. Aslında suyun tamamını e, bir şekilde kullanmış biçimimiz nedeniyle yok ediyoruz. Ya yani Çok ilginç bir şey. Hı. Yani Örneğin evde bu kullanılabilir suyun sadece %10'unu tüketiyoruz ama bu suyun içine öyle şeyler katıyoruz ki koskoca denizleri mahvediyoruz. E, bu, ama, bu arada e, sen hatırlatınca aklıma geldi Yücel %0,01 bütün bir Tür, yani bütün bir canlı yaşamı bunu kullanıyor neredeyse ee, evet. bu suyu bu tatlı suyu kullanıyor dünyadaki. onu kirletiyoruz diyordun ee, Nesle'nin nasıl e, suları şişelediğini anlatan şişelenmiş hayat diye bir film vardı Nesle CEO'suna soruyorlar yani dünyanın en büyük su üretici e, durumdasınız yani gölleri kiralayıp bu arada onun suyunu çekiyor yani şişeliyor yani şişelenmiş su evet Pet, e, CEO diyordu yerli. ki e, ya bize diyor sanki bu kadar çok fazla suya e, el koyuyormuşuz gibi davranıyorlar dedi. Dünyadaki tatlı suların sıfır virgül sıfır sıfır sıfır sıfır sayıyor böyle. Birini kullanıyoruz happy topu <gülüyor> demiş. Ama zaten bütün bir sekiz milyar insanlık sıfır virgül sıfır birini kullanıyor. Kullanıyor evet yani büyük bir aldatmaca var. Üstelik de mesela şimdi yani bir kez daha dönelim Gündoğdu'nun yazısına Yeşil Gazete'deki... Yani e, evsel suyu, evsel atık suyu arıtma kapasitesine sahip tesis var işte Yüreğir'de. Ama devasa tekstil, petrokimya ve plastik endüstrisi üç büyük endüstrisinin arıtılmamış kirli suları dökülüyor buraya. Yani bu, o zaman nasıl korunabilir ki bu atık suları? Bu hem de tesislere bakar mısınız adı biri tekstil. Biri petrokimya, öbürü de plastik endüstrisi, yeryüzünün en kirletici büyük endüstrilerinden bahsediyoruz. Bunlar, tam onu diyecektim Ömer abi. Bunların ürettiklerine baksak, insanlık faydası, insanlık adına faydalı ne üretiyorlar diye baksak o da yok. İşte yani plastik geri dönüşüm tesislerinden de buraya gelen yüklü miktarda mikroplastikli sular da varmış. Yani inanılmaz bir şey aslında. Tesisi işlemez hale getirebiliyor. Yani her iki atık su arıtma tesisi de seyanerin önemli bir kirleticisi. Yani kısır döngünün yani anlatılamaz bir tuhaflık var burada. Kendi içinde bir çelişki var. Yani kuyruğunu yiyen yılan da diyebiliriz buna. Yani... Atık su arıtma tesisi nehrin önemli bir kirleticis kaynağı düşünebiliyor musunuz bunu yani? <gülüyor> Çıkış yok yani. Evet. Ceyhan'da da aynı şey. Seyhan'da da Ceyhan'da da organize sanayi ve çevresindeki tesislerin atık suları olduğu gibi Ceyhan Nehri'ne boşalıyor ve bu da önemli bir kirlilik kaynağı. Evet, şeyde ayrıca Ceyhan ilçesi ve Osmaniye illerinin de atık suları Ceyhan nehri için önemli kirletici unsurlar diye gidiyor. Yani durum bu merkezde. Şeyi de hatırlatalım, hatırlatalım Ömer abi. Programda da konu etmiştik. Fırat nehrine karışan siyanur ne oldu ne bitti mesela o konuyla ilgili henüz bir bilgimiz de yok. Ve şeffaflık da yok. Gelmiyor bilgi değil mi? Koval bizzat kovalansak bile. Yok, yok Onlarca Siyanur o nehir ekolojisini nasıl etkiledi? Belki vardır çalışan bir iki akademisyen ama yani herhangi bir açıklama ben denk gelmedim yani. Ee, evet böyle işte. Nehre her şey bırakmak mübah bu topraklar sınırları içinde. Yalnız Galiba, bu topraklarda bütün ülkelerde de böyle yani Britanya'daki kirlilik şeyinin... E, Anlatılamaz Galler'deki filan durumları da biraz izleme fırsatım oldu azıcık. Özellikle de George Monbiot'un yazıları üzerinden ve Ama yani durum fevkalade vahim. Ha, bu arada şeyde, parantez açayım Ömer abi. Çok kısa bir şekilde bu Ukrayna'daki barajların patlatılması ve nehir suları barajlardaki suyun çekilmesi o bölgedeki nükleer santrallerdeki reaktörlerin açığa çıkma tehlikesini doğurmuş ve bizi böyle de bir tehditte bekliyor günlerde belirtelim. Evet artan atom silahlarıyla birlikte, atom bombası yapımlarıyla <gülüyor> da birlikte. Harika. Peki burada süreyi de bitirdik. Hatta aşmak üzereyiz artık. Ayrılmak üzereyiz. Ben Deniz Ömer Madra. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.